1638, numaralı konu, Huzeyfe'nin bu konudaki rivayeti, evet, Allah'ın Rasulü yatağına uzandığında şöyle dua ederdi, ey Allah'ım, senin isminle yaşıyorum, senin isminle ölüyorum, sabahladığında da, öldükten sonra bizi tekrar dirilten Allah'a hamd ve senalar olsun, dönüş sanadır, derdi.